Türkçe Peri Masalları Kurbağayla Öküz Bir zamanlar güzel bir göletle bir grup kurbağa yaşarmış. Birlikte yaşamaktan çok mutluymuşlar. Oyunlar oynar ve her konuda birbirlerine yardım ederlermiş. Ancak hepsi birbirinden farklıymış. Kurbağalardan biri en zayıf olanıymış. En yüksek taşlara sıçrayabiliyormuş. Diğeri en hızlılarıymış. Diğerleri daha göremeden sinekleri yakalarmış. Bir de Max varmış. İçlerinde iri olan oymuş. Max her gün yemek olarak bir düzineden fazla sinek ve böcek yermiş. Cüssesinden ötürü öbür kurbağalar ondan korkarmış. Ama Max bu ilgiye bayılırmış. Cüssesiyle gurur duyar ve daha ufak tefek kurbağalarla sık sık dalga geçermiş. <gülüyor> En yüksek taşa sen mi sıçrayabiliyorsun? Öyleyse sana saldıracak olan iri hayvanlardan daha hızlı koşabilirsin değil mi? Aferin sana! Benim o kabiliyete ihtiyacım yok. Hiç kimse benim kadar iri değil. Sence de hiç kimse Max kadar iri değil mi gerçekten? Nereden bileyim? Ondan daha irisini hiç görmedik. Gölet ormanın derinliklerinde olduğundan oradan su içmeye çok fazla hayvan gelmezmiş. O yüzden herkes Max'in dünyanın en irisi olduğunu sanır. Max de böyle düşünmekten memnunmuş. Hmm, en iri olduğum için ne kadar da şanslıyım. Max'in dört küçük yavrusu varmış. Yavrular hep göletin kıyısında ıgır kurbağalarla oynarmış. Hey hadi ağacın arkasında oynamaya gidelim. Orada bir sürü büyük taş var. Aaa bence hiç gitmeyelim. Annem bana göletin bu tarafında oynamamı yasakladı. Yapma. Benim babam canlılar arasındaki en iri canlıdır. Sen hiç korkma. Eğer başımıza bir şey gelirse babama sesleniriz. Ee, bilemiyorum. Ama annem bana çok kızar. Hiç merak etme. Anne sana bir şey diyecek olursa babamdan rica ederiz. Anne ne konuşur, sonra da annen sana kızmaz. Yarular hiç vakit kaybetmeden hoplayıp sıçrayarak göletin öbür kıyısına, büyük ağacın arkasına gitmişler. Büyük ağacın altında bir başka gölet daha görünce şaşırmışlar. Şuna bakar mısınız? Burada bir gölet daha var. Ben bu dünyada sadece bir gölet olduğunu sanıyordum. Ya, o şekilde düşünmemeliyiz. Bizim gözlerimizin görmediği daha bir sürü şey var. Burası büyük bir gezegen, çok büyük. Konuşmaya devam mı edeceksiniz? Hadi oyun oynayalım. Yavrular peş peşe en yüksek taşın üstüne sıçramışlar ve gürültü çıkararak gölete dalmışlar. Aniden yer sarsılmaya başlamış. Olamaz! Hayır! Neden oluyor burada? Yer neden sarsılıyor? Kenti göletimizi hiç terk etmeyecektik. Hepimiz öleceğiz. Ee, bu da ne? Yavrular tuhaf görünüşlü bir canlının gölete doğru yürüdüğünü görünce çok korkmuşlar. Koyu en yüksek kaya kadar yüksekmiş. Attığı her adımda karı oynuyordu ve kocaman bir ses çıkarıyormuş. <gülüyor> Yavrular ellerine dönmek için aceleyle taşların üstüne sıçramış. Ama bu sırada <gülüyor> minik kırmızı kubanın ayağı kaymış ve göletin içine düşmüş. Aaa ne durun! Çık sudan yoksa seni yer! Nedir yaptığınız bütün bu şamata? Siz de kimsiniz? Sizi daha önce hiç görmedim. Aa, lütfen büyük canlı, lütfen beni yemeyin. Ne? Seni yemek mi? <gülüyor> Neden durup dururken seni yemek isteyeyim? Ben buraya sadece biraz su içmeye geldim. Ya o zaman bize saldırmayacaksınız demektir. Öh, ben kurbağa yemiyorum. Öyleyse ne yiyorsunuz? Nasıl bu kadar iri oldunuz? Benim babam her gün bir sürü böcek yer. Ama yine de boyu sizinkinin yarısı kadar bile değil. Baban mı? Yani bir kurbağa mı? <gülüyor> Baban hiçbir zaman benim kadar iri olamaz. Ben bu cüsseyle doldum. Her hayvanın kendi cüsesi vardır. Yani sizden daha iri hayvanlarda var mı diyorsunuz? Tabii ki. Yavrular öküzden de iri başka hayvanların olduğunu duyunca şaşırmışlar saatlerce oturarak diğer hayvanların öykülerini dinlemişler. Kısa bir süre sonra gece olmuş. Yeni dostlarına veda etmek zorunda kalmışlar. Hemen eve gidelim. Babama anlatacak çok şeyim var. Evet, gidelim. Yavrular hemen Maxin yanına giderek <gülüyor> hikayeyi ona anlatmışlar. <gülüyor> Hikaye o kadar ilginçmiş ki bütün kurbağalar onları dinlemek için toplanmış. <gülüyor> Ah benim masum yavrularım. Bay öküz dediğiniz o canlının benden daha iri olduğunu mu söylediniz siz şimdi? Bırak bırak. Sadece o da değil baba. Bay öküzün dediğine göre ondan bile daha iri hayvanlar varmış ve oradaki göle de su içmek için geliyorlarmış. Evet, evet. Aynı zamanda dedi ki sen asla onun kadar iri olamazmışsın. Bırak bırak. Çok saçma. Kim benim kadar iri olabilir bu dünyada? Öküz sesi kandırmış. Yalanlarını kanıtlamak için kendini şişirmiş olmalı. O öküz bir yalancıdır. Bunlar doğru olabilir mi Max? Ben buraya su içmek için gelen kuşlarla sürekli konuşuyorum. Onlardan da başka hayvanlara dair hikayeler dinledim. Kendimizin en büyük olduğunu düşünmek yapacağımız en büyük hata olacaktır. <Gülüyor> Senin en büyük hatan olur benim değil. Ben bu dünya üstündeki en iri canlıyım. Bu su götürmez bir gerçek. İsterseniz sabaha kadar bekleyelim ve sonra kendimiz görelim. Yavrular o büyük hayvanların göletten su içmeye geldiklerini söylediler. Sabah oraya gideriz ve gerçeği öğreniriz. Kalabalık öneriyi kabul etmiş ama Max çok kızmış. Kendinin en iri olduğunu kanıtlamak istiyormuş. Yoksa bir daha kimse bana saygı duymaz diye düşünüyormuş. Hayır, buna tam şu an karar vereceğiz. Evet, bırak. Hiç kimse benim yavrularımı kandıramaz. Bay Öküz, söylediği yalanların yanına kar kalacağını düşünmüş. Onun kadar iri olamayacağımı hangi cüretle söylemiş olabilir? Max, sırtını dikleştirmiş ve iki ayak üstünde durmuş. Sonra karnını şişirmiş, cüssesi büyümüş. Söyleyin bana, Öküz bu kadar iri miydi? Hayır, daha iriydi. Max karnına biraz daha şişirmiş. <gülüyor> bu kadar iri miydi peki? Hayır, daha iriydi. Max, bunu yapmak zorunda değilsin. Her hayvanın farklı bir kabiliyeti vardır. Eminim Bay Öküz o iri cüsesine rağmen bizim zıpladığımız gibi zıplayamaz. Evet Max, durmalısın artık. Kendine zarar vereceksin. Ancak Max pes etmeye hazır değilmiş. Arkadaşlarının tavsiyelerine kulak vermiyormuş. Duyduğu tek şey bir öküz kadar iri olma düşüncesiymiş. Kendi de öyle olmak istiyormuş. Arkadaşlarını duymazdan gelerek karnını biraz daha şişirmiş. <gülüyor> <gülüyor> öküz bu kadar iri miydi? Ee, söyleyin. <gülüyor> Hayır baba daha iriydi. Max geriye doğru bükülerek kendini biraz daha şişirmiş. <gülüyor> Öküz bu kadar iri miydi? Daha iriydi! Max'in yüzü morarmış, kendini biraz daha zorlamış. Gözleri yuvalarından fırlamış. O öküz bu kadar iri miydi? <gülüyor> Max dur! Kendine zarar veriyorsun! Söyleyin öküz bu kadar iri miydi? Hayır baba, daha iriydi. Kurbağa haklıymış. Max kendine zarar veriyormuş. Sırtı gerginmiş, gözleri yuvalarından fırlamış, şişen karnıysa acıyormuş. Ama pes etmiyormuş. Kendinin en iri canlı olduğunu kanıtlamak zorundaymış. Derin bir nefes alarak biraz daha şişirmiş. Küs bu, bu, bu kadar iri mi? Hayır baba. Hayır baba. Hayır baba. Hayır baba. Hayır baba. Hayır baba. <Gülüyor> Ama artık çok geçmiş. Max'in midesi patlamış. Kendine vücudunun kapasitesinin çok üstünde şişirmiş. Yavruları ağlıyormuş. Herkes üzülmüş. Arkadaşım Max, keşke bizi dinleseydin. Hepimiz kendimize göre iriyiz. Asla bir başkası olmaya çalışmayın.